Yusuf zahire tartan görevlilerine de dedi ki onların zahire karşılığında verdikleri mallarını da yüklenin içine koyun Böylece belki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varıp yine gelirler babalarının yanına dönünce sevgili babamız dediler ölçeğimiz tahsisatımız kaldırıldı Gelecek sefer öbür kardeşimizi de bizimle beraber gönder ki onu vesile ederek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 Bütün samimiyetimizle ifade ediyoruz ki söylediğimiz doğrunun tak kendisidir. Ama babaları Yakup, hayır hayır, korkarım yine nefisleriniz sizi olumsuz bir işe sürükleyip ayağınızı kaydırmıştır. Ne yapayım? Bu hale karşı sükunet ve ümid içinde sabretmekten başka yapacak şey yok. Ümidim var ki Allah bütün kaybettiklerimi bana lüt felicektir. Çünkü o alimdir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 ve misakı bozmayanlar da işte onlardır. Onlar Rabb'in tarafından sana gönderilenin hak ve gerçek olduğunu bilip Allah'ın gözetilmesine emrettiği şeyleri gözetirler. Rabbleri olan Allah'tan çekinirler ve pek çetin bir hesaptan endişe ederler. Onlar sırf Rablerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar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 Alehteki bazı gruplar onun bir kısmını inkar ederler. De ki, bana yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şerik koşmamam emredildi. Sadece ona davet eder ve ancak ona yönelirim. Böylece biz Kur'anı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Şahit sana gelen bunca ilimden sonra o muhaliflerin keyiflerine uyacak olursan.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 Eğer şükrederseniz, ben nimetlerimi daha da arttırırım. Ama nankörlük ederseniz, haberiniz olsun ki, azabım pek şiddetlidir. Sözüne devam ederek, eğer dedi Musa, siz ve dünyada bulunan herkes kâfir olsa, bilesiniz ki, Allah'ın hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü övgüye layıktır. Sizden önce gelip geçmiş ümmetlerin, Nuh,